Fatır Suresi Necmi 103 Tüm övgüler, gökleri ve yeri yoktan yaratan, haberci ayetleri ikişer, üçer, dörder anlamlı, doğal güçleri ikişer, üçer, dörder şiddet biriminde elçiler yapan Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. O, oluşturmada dilediği şeyleri arttırır. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir. Allah insanlara rahmetten neyi açarsa artık onu tutacak biri olamaz. Her neyi de tutarsa onu da ondan sonra salacak biri olamaz. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, ...sağlam yapandır. Necm 104 Ey insanlar! Size gökten ve yerden rızık veren... ...Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka bir oluşturucu mu var? Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa... Kesinlikle senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz o şeytan sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz şeytan kendi taraftarlarını alevli ateşin asabından olmaları için çağırır. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onlar için şiddetli bir azap vardır. İman etmiş, ve düzeltmeye yönelik işleri yapmış kişiler onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen sonra da onu güzel gören kişimi şüphe yok ki Allah dilediğini dileyeni şaşırtır dilediğine dileyene de kılavuzluk eder onun için canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle sıkılıp gitmesin. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilir. Ve Allah rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyledir ölmüş çürümüş insanlara hayat vermek. Her kim üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olmak istiyorsa, bilsin ki en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olmak tamamıyla Yalnızca Allah'ındır. Hoş kelimeler yalnızca O'na yükselir. Ve düzgün iş O'nu yükseltir. Kötülüklerin planlarını yapan şu kişiler. Onlar şiddetli azap kendileri için olanlardır. Onların planları ise O darmadağın olur. Ve Allah sizi bir topraktan sonra nutfeden oluşturduk. Sonra sizi çiftler yaptı. Dişi ancak onun bilgisiyle hamile olur ve bırakır, yani doğurur ya da düşürür. Kendisine ömür verilenin de ömründen yaşadığı ve ömründen eksilen kesinlikle bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu Allah'a çok kolaydır. İki deniz de eşit olmuyor. Şu tatlıdır, araret keser ve içerken kayar. Şu da tuzludur, yakar, kavurur. Her birinden de taze bir et yersiniz ve giyeceğiniz bir süs çıkarırsınız. Onun armağanlarından hakkınız olanı arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye onda suyu yara yara giden yemileri de görürsün. Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yararlanacağı yapı ve işte, işte yaratmıştır. Hepsi de adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu, mülk kendisinin olan sizin Rabbinizdir. Onun aslarından yakardığınız kimseler, bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Onları çağırırsanız, onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar siz dersiniz. Allah ise o zengin ve övgüye layık olandır. Eğer o dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir oluşturmayı halkı getirir. Bu Allah'a hiç güç de değildir. Necm 105 Ve günahkar bir kimse başkasının günahını çekmez. Eğer çok günaha olan, çok zengin olan bir kimse, günahını çektirmek için birini çağırsa da, ondan hiçbir günah alınıp başkasına çektirtilmeyecek bir akrabası olsa bile. Şüphesiz sen ancak Rablerine karşı ıssız yerlerde saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve salatı ikame edenleri yani mali yönden ve destek olma, Toplumu aydınlatma kurumları oluşturan ayakta tutanları uyarırsın. Her kim arınırsa ancak kendisi için arınır. Dönüşte yalnızca Allah'adır. Kör ile gören, karanlıklar ile aydınlık ve gölge ile sıcaklık eşit olmaz. Ölüler ve diriler de eşit olmaz. Şüphesiz Allah her dilediğine, dileyene işittirir. Sen ise kabirlerdeki kişilere işittiren biri değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik, elçi yaptık. Her ümmetin de içinde bir uyarıcı kesinlikle gelip geçmiştir. Ve onlar seni yalanlıyorlarsa, hiç şüphesiz onlardan önceki kişiler de yalanlamışlardı. Elçiler onlara apaçık delillerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Sonra ben, kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişileri tutup yakaladım. Şimdi beni tanımamak, tanıtmamaya yeltenmek nasıl oldu? Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Gerçekten Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler, ürünler çıkarıverdik. Dağlardan da yollar var, beyazlı, kırmızılı, çeşitli renklerde renklerin değişik tonlarında ve kapkara topraklar, yollar da var. İnsanlardan. ...diğer canlı varlıklardan ve davarlardan da böyle türlü türlü renkte olanlar vardır. Kulları arasında Allah'tan ancak bilginler saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperirler. Hiç şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Hiç şüphesiz Allah'ın kitabını okuyan salatı ikame eden, yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ve ayakta tutan ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcama yapan, yakınlarının nafakalarını temin eden şu kimseler, Allah ödüllerini kendilerine tas tamam versin, ve armağanlarından kendilerine arttırsın diye kesinlikle batma ihtimali olasılığı olmayan bir ticareti umarlar. Hiç şüphesiz o çok bağışlayıcı ve karşılık vericidir. Ve bizim kitaptan sana sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz şey hakkın ta kendisidir. Şüphe yok ki Allah Kullarını hakkıyla bilen ve hakkıyla görendir. Necm 106 Sonra biz, kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Şimdi de onlardan bazıları kendilerine haksızlık eden, bazıları orta yolu tutan, ikili oynayan, bazıları da Allah'ın izniyle, bilgisiyle hayırlarda önde gidenlerdir. İşte bu büyük armağanın an cennetlerinin ta kendisidir. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Oradaki elbiseleri ipektir. Onlar orada tüm övgüler bizden o üzüntüyü gidenen ve bizi armağanlarından, kendisinde bize yorgunluk gelmeyen, kendisinde bizim için usanç olmayan, durulacak bu yurda girdiren Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve çok karşılık vericidir derler. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişiler. Cehennem ateşi kendileri için olanlardır. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem ateşinin birazı da hafifletilmez. İşte biz kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden her aşırı kimseyi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizleri çıkar, yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın. Artık şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için bir yardımcı da yoktur. Kesinlikle Allah göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanlı, sezilmeyenini bilendir. Hiç şüphesiz o, göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, küfrü Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmesi kendi zararındadır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, Rabblerinin katında kendilerine sadece buğzu arttırır. Ve kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, kendilerine sadece zararı arttırır. Necm 107 De ki, Allah'ın aslarından yakarıp durduğunuz, ortak koştuğunuz kimseleri hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzünden neyi oluşturmuşlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya da biz kendilerine bir kitap vermişiz de onlar ondan bir delil üzerinde midirler? Tam tersi şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan o kimseler birbirlerine aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Hiç şüphesiz gökleri ve yeryüzünü yok olu vermekten Allah tutuyor. Andolsun ki eğer gökler ve yeryüzü yok olu verirse onları ondan sonra kimse tutamaz. Gerçekten o çok yumuşak davranan çok bağışlayandır Ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse kesinlikle önderli toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı. Buna rağmen ne zamanki kendilerine bir uyarıcı geldi bu yeryüzünde bir kibirlenme ve kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini arttırdı. Halbuki kötü düzen ancak kendi düzenbazını çepeçevre kuşatır. O halde öncekilerin kanunundan onlara uygulanandan başka ne gözetiyorlar? Onun için sen Allah'ın uygulamasında asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın uygulamasında asla bir başkalaşma da bulamazsın. Ve yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar kuvvetçe kendilerinden daha çetindiler Göklerde ve yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Kesinlikle O en iyi bilendir, en güçlü olandır. Ve eğer Allah, kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Melakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda süre sonları geldiği zaman da artık şüphesiz Allah kendi kullarını en iyi görendir.